hayırlı akşamlar arkadaşlar bugün Meridian Genç sayfasından Efendimizin hayatını anlamaya anlatmaya devam ediyoruz kaldığımız yer Bedir Savaşı ee, günlerden de 11 Haziran bunu belirtiyorum ki özellikle kayıtlarda kolaylık olsun diye ee, Bedir Savaşı'nın Hangi sebeple çıktığı konusunu görüşmeye çalışacağız. Konuşmaya çalışacağız başlangıçta. Biraz arkadaşlarımızın gelmesini bekleyelim. Bir dakika kadar. En fazla. Bu arada hamdilerimizi, salvelerimizi okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve safbihi ecmain Cenab-ı Hak zihinlerimizi, kalplerimizi bütün kapasitesiyle açık eylesin. Onun Rasulünü, Rasulünün ashabını, onların yaşadıklarını en doğru şekilde anlayalım, en güzel şekilde kavrayalım ve oradan kendi hayatımıza ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Asıl onlara odaklanalım. Çünkü her zaman ısrarla belirttiğim gibi ben bir ilim adamı, ilim insanı değilim. Bir akademisyen değilim, bir vaizim. Ee, siz de tabii bunu çok çeşitli aşamalarda, çok çeşitli düzeylerde ilim insanlarımızdan e, çok daha detaylı e, ve büyük, daha büyük elbette ki kıyaslanamayacak bir vukufiyetle dinleme imkanınız var. E, fakat şu anda buradasınız. Demek ki bir e, giriş düzeyinde e, bir siyer dersi dinlemek istiyorsunuz ve e, oradan ısrarla vurguluyorum. Yani bizim hedefimiz bir numaralı hedefimiz Efendimizin hayatında yaşadığı hadiseleri biz kendimiz için nasıl çıkarımlarda bulunabiliriz? Bunları birlikte yapmaya çalışıyoruz sizinle ve bu sohbetten sonra Meridyen Genç sayfasında bıraktığınız notlar yorumlar hepsini tek tek okumaya gayret ediyorum her seferinde. Ee, gerçekten e, ne kadar özümsediğimizi, ne kadar e, can alıcı noktaları tespit ettiğimizi ve oradan kendimiz için e, güzel sonuçlar çıkarabildiğimizi e, gösteriyor. Elhamdülillah, şükürler olsun. E, dünyanın neresinden, e, ülkemizin hangi köşesinden bizi dinliyorsanız şu anda e, bulunduğunuz yer e, nur olsun, öyle diyelim. E, kalplerimiz, akıllarımız, tekrar ediyorum Cenab-ı Hakk'a, Sığınıyoruz. Efendim açık olsun. Şimdi bu girişten sonra arkadaşlar yavaş yavaş herhalde vakit başladı. Herkes gelecek olan gelmiştir. E, benim içimi kurcalayan bir şey vardır hep bu Bedir Savaşı'nda. Onu sizinle paylaşarak başlayayım. E, biliyorsunuz yani e, dürüstçe söyleyelim. Bedir Savaşı bir karvanın basılması, bir basılmak istenmesi daha doğrusu. Peygamber Efendimiz ve sahabesi tarafından. Mekkelilere ait bir kervana baskın düzenlemek amacıyla aslında yaptıkları bir hareketti. Fakat allah Teala onu Mekkelilerle ciddi bir savaşa döndürdü. Karşılarında yani bir kervan beklerken bilenmiş bir ordu buldular. Ve tabi o imtihanı çok başarılı bir şekilde verdiler Efendimiz ve sahabesi. O kadar ki Peygamber Efendimizin vefatına kadar ee, sahabeden herhangi birisi diyelim ki işte bir e, istenmeyen bir duruma karışacak olsa daha sonra işte Mekke'nin fethinden önce Hatıp İbni Ebi Belta'nın mesela öyle bir hadisesi var. Vakti saati gelince anlatırız. Efendim Peygamber Efendimiz e, ona ilişmeyin. Bedir ashabındandır derdi. Yani Bedir Bedir'e katılmış olmak, Bedir Bedir'de bulunmuş olmak Bedir'de ayaklarının kaymamış olması bir kişinin gerçekten adeta bu dünya üzerinde onun Müslümanlığını, peygambere bağlılığını, Müslümanlığındaki samimiyetini ortaya koyan bir sınavı geçmiş gibi kabul ediliyordu yani ...bir hani barajı aşmış gibi kabul ediliyordu. Bedir ashabından olmak, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da Bedir ashabı hayatta olduğu sürece... ...hep sahabe içerisinde bir hiyerarşi gerektiği zaman, bir sıralama gerektiği zaman öncelik olarak kabul edilmiş. Bedir'e katılanlar eğer bir sıralama yapılacaksa hep en başa konmuşlar. Hatta Hz. Ömer zamanında divanların oluşturulmasında bile buna dikkat edilmiş... Şimdi yani bir dönüm noktası gerçekten. Hani hatta bazen e, İslam için bir takvim başlangıcı olabilirdi diye o bile konuşulmuş yani takvim seçileceği zaman. Takvim için bir başlangıç seçileceği zaman. E, bir ölüm kalım savaşı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Rabbi şu bir avuç insanı yok edersen yeryüzünde sana ibadet edecek hiç kimse kalmayacak diye Cenab-ı Hakk'a sabaha kadar yalvardığı, işte rivayetlere göre gözlerinden akan yaşların e, secde yerindeki e, kumları ıslattığı bir savaş. Böyle bir e, dönüm noktası yani Efendimizin hayatında. E, ama hani başlangıcı yani bir kervanı basmak için yola çıkmalarına dayanıyor. Ve e, günün insanla bunu böyle hani kopuk bir şekilde anlattığımız zaman yani birisinin düşünün işte baştan o güne kadar siyer okumamış sadece bedir savaşını dinliyor veya okuyor açıyor işte peygamberimiz Mekkelilerin Şam'dan Mekke'ye dönen ticaret kervanını basmak için bir Medine'den bir birlikle yola çıktı yani böyle başlıyor. Dolayısıyla bu benim doğrusu çok içime bir başlangıç değil. Şu açıdan yani dediğim gibi işte o kopukluk yüzünden yani geçmişi bilmiyorsanız, Mekke'de neler oldu, daha sonra neler oldu bunu bilmiyorsanız. Doğrusu siyer kitapları da buna çok yani her siyer kitabı tabii bütün hepsini okuduğumu iddia edemem. Ben de yani sonuçta 3-5 tanesini okudum. Efendim var olanların içinde çok az benim okuduğum. Dolayısıyla tek tek hepsi için söyleyemem ama hani böyle sadra şifa böyle gerçekten bizi tatmin edecek bir açıklama yapmıyorlar genel olarak. Beni tatmin etmiyor şahsen yani. Şimdi dersten önce şöyle bir bakayım acaba bu konuda kim ne demiş dedim. Benim hep başvurduğum daha bir Kur'an kursu öğrencisiyken ilk önce edindiğim ve okuduğum. Daha sonra kaybettiğim birine vermişimdir, getirmemiştir. Böyle yüzlerce kitabımız var. Efendim hatta bu yüzden hiç kimseye kitap vermeyenler var evinden. Efendim kaybettiğim, sonra baskısı olmadığı için edinemediğim, yıllarca böyle takip edip nihayet bir baskısı çıkınca edindiğim bir kitap var arkadaşlar. Böyle anlatınca böyle çok böyle değerli, kıymetli, nadir, nadir bir kitap falan zannetmeyin. Ama benim açımdan gerçekten kıymetli bir kitaptır. Şöyle biraz kalınca bir kitap arkadaşlar. Hayati Ülkü'nün İslam Tarihi kitabı. Ee, başlangıcından günümüze kadar diyor Hayati Ülkü. E, kitap için hakikaten 1900'lü yılların ortalarına kadar geliyor yani kitap. E, Hazreti Peygamberle birlikte başlıyor 1900'lü yılların ortalarına kadar geliyor. Hepsini okuyamasanız bile ilginizi çeken bölümleri ama bilhassa e, bilhassa arkadaşlar çok e, ısrarla vurguluyorum ee, bu siyer okumasını yaptıktan sonra okuduğunuzu ümit ediyorum bu arada paralel olarak yani biz anlatıyoruz ama siz eş zamanlı olarak onu kaynaklardan söylediğimiz yerlerden okuyorsunuz diye düşünüyorum gelen mesajlardan bazen onu e, görüyorum ve çok seviniyorum yani işte peygamberimizin şemainini almışsınız okuyorsunuz falan gerçekten ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz arkadaşlar bu duygu e, farklı bir şey ya yani e, hiç tanımadığınız birinin işte güzel bir kitabı okuduğunu gördüğünüz zaman duyduğunuz sevinç e, herhalde ihlaslı bir sevinçtir diye düşünüyorum. Yani çünkü tanımıyorum o kitabı okusa bana ne olacak yani bana ne kazandıracak ama gerçekten çok mutlu oluyorum. Efendim e, inşallah bunu da okursunuz. Neyi hiç olmazsa peygamberimizin vefatından sonraki o dört halife dönemini. E, Okumanızı tavsiye ederim bu kaynaktan yani. Bir de madem bu kadar genel İslam tarihi hakkında bir kitap tavsiye ettik. Bir tane daha ekleyelim ona. ismi Yeni Neslim pek komiğine gidiyor. Uzunca bir ismi var. Şehbenderzade Filipeli Ahmet Hilmi Efendi'nin Osmanlı'nın son döneminde yaşamış bir alim. Şehbender konsolos demek. Şehbenderzade de babası konsolos olduğu için bu ismi almış. Efendim onun İslam Tarihi diye bir kitabı var. Onu da çok hararetle tavsiye ederim arkadaşlar. O da iki ciddi ama gene bu kitap kadar eder aşağı yukarı ikisini bir araya getirdiğinizde. E, gerçekten o da size büyük bir vizyon verecektir. E, böyle bir kuş bakışı İslam tarihini bilmeniz, bugün yaşadığımız bazı olayları doğru anlayabilmemiz için de çok gerekli. Şimdi bu kadar e, kitap metettikten sonra gelelim bu Bedir Savaşı'nın sebepleri. Hayati Ülkü'nün İslam Tarihi kitabında bakın nasıl anlatılıyor. Böyle bir giriş yaptığınız zaman işte arkasından o savaşı anlamak ve Efendimizin o savaşa hani bir kervan basmak, böyle bir şey gibi hani eşkıya gibi haşa efendim olmadığını, bir amacın olmadığını çok daha iyi anlıyorsunuz. Bir strateji olduğunu yani... Bunu ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Bakın ben bir stratejist değilim. Hiç aklı vermiyor gerçekten siyasete ve ekonomiye. Hiç aklı vermiyor. Bu benim için çok büyük bir eksi. Çünkü bu ikisini anlamadan yani gençliğe, yeni, ins yeni nesile, insanlara ne söyleyebilirsiniz? Ee, hani ne cesaretle değil mi? Ama gene de işte ucundan kenarından o eksikliğimizi gidermeye çalışıyoruz. Ve en azından öneminin farkında olun yani bilmediğiniz şeyi önemsiz göstermeyin arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz diye bir şey önemsiz olmaz bilmediğiniz şeyin öneminin farkında olmak da önemli bir bilgidir yani e, neler söylüyorum şu anda efendim e, bu e, açıdan hep yeri geldikçe hatırlatıyorum size Efendimizin Medine'ye hicret ettikten sonra izlediği o stratejiyi e, o böyle tek tek arkadaşlar tek tek yani şöyle düşünün bütün o Arap Yarımadası'ndaki kabileleri köy gibi düşünün bugünkü karşılığı onların bir köy gibi düşünün Tek tek köy köy, her köyün halkıyla, her köyün lideriyle, kimisiyle as askeri münasebetler, kimisiyle ekonomik münasebetler, kimisiyle akrabalık münasebetleri, kimisiyle e münazara ve şey yoluyla, ikna yoluyla, efendim tek tek onları nasıl devre dışı bırakarak yani düş düşman olmaktan ya kendi tarafına çekiyor ya tarafsız bırakıyor. Ee, böyle bir strateji izleyerek en sonunda Mekke'yi bütün Arap Yarımadası'nda nasıl yalnız bıraktığını, Mekke, Kureyşi Kureyş yani, nasıl yalnız bıraktığını ve Kureyşi tek bir ok atmadan neredeyse değil mi, hiç savaş çıkmadan nasıl teslim aldığını, yani e, siyasi strateji, Barışın ön koşulu benim anladığım. Yani iyi bir stratejiniz varsa barışı da koruyabiliyorsunuz. İyi bir stratejiniz yoksa her hareketinizden bir savaş çıkabiliyor yani. Ee, geçen hafta o savaş meselesini konuşmuştuk. Efendimizin e, hayatı boyunca yaptığı savaşlarda hem Müslümanlar tarafından hem e, müşrikler tarafından, düşmanları tarafından ölenlerin sayısının toplamda ne kadar az olduğunu, dolayısıyla e, Efendimizin başarısının e, yani silahla, açıklanamayacağını söylemiştik affedersiniz bunu biraz içmem lazım şimdi Hayati Ülke diyor ki bu harbin sebebi neydi Bedir Savaşı'na girmeden önce evvela diyor biliyoruz ki biz hatırlıyoruz ki Mekkeliler Müslüman olan hemşerilerine çok şiddetli tazik yaparak onlara işte 13 yıl boyunca hicret etmeye zorladılar Müslümanlar topluca Medine'ye hicret edince bakın buradan okuyorum size Arkadaşlar Müslümanlar topluca Medine'ye hicret edince Mekkeliler onların geride bıraktıkları mal ve mülklerini zapt ettiler. Bakın bunu da e, aklınızın bir kenarına koyun yani. Hani evlerine giriyorlar, yerlerini alıyorlar hatta bunu daha sonra nerede göreceğiz? Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman akşam oluyor yani o Mekke'nin fethindeki Efendimizin halini nasıl bir haldir arkadaşlar? Yani bu başarılarının dünyevi bir mülk, iktidar ve saltanat için olmadığını, bu mücadelesinin insanları ezmek için olmadığını orada çok açıkça görürsünüz. Mesela bu çok ilginçtir. Akşam oluyor bir çadır kurmalarını emrediyor Peygamberimiz. Yani çadırda kalacak. Mekke halbuki kendi memleketi, evi var orada. Hala duruyor o ev. Yani ne kadar olmuş ki işte 8 yıl olmuş yani 8 yıl önce çıktığı şehri Mekke. Ya Resulallah eviniz var ya diyorlar hani evinize gidebilirsiniz diyor ki o Allah yolunda bizden çıkmıştır. Çünkü oraya insanlar falan yerleşmiş ya arkadaşlar yerleşmişler Müslümanların arkada bıraktıkları ticaret hanelerine, ne varsa yani servetlerine hatta hicret sırasında size hatırlatmıştım detaylarını Hayatül sahabeden okuyabilirsiniz demiştim. Hicret sırasında bazı özellikle köle olan Müslümanlar mesela Suheybi Rumi bunlardan birisidir yanılmıyorsam biriktirdiği bütün malını Mekkelilere vererek e, hicret edebiliyor. Yani diyorlar ki sen bu parayı bizim aramızda kazandın ver şimdi bakalım paranı servetini götüremezsin Medine'ye ediyorlar. Her şeylerine el koyuyorlar ve Efendimiz o kendi evini işgal edenleri oradan çıkarıp da kendisi orada kalmıyor arkadaşlar. Kendi memleketinde çadırda kalıyor. Yani bunları hatırlatmayınca işte böyle bir tane kitap açıp okuyanlar e yani Muhammed de yani terbiyesizce tabii Muhammed denmez onların sözünü aktarıyorum. Muhammed de yani kervan basmış, kervan basmak için savaş çıkarmış falan diyorlar. İşte bu, bunu anlayalım diye bu girişi yapıyorum. Zapt ettiler bütün mallarını, mülklerini. Ayrıca Medinelilere çeşitli siyasi tazikler yapmaya başladılar. Yani Medinelileri de e, rahat bırakmıyorlar. Diyorlar ki neden sahip çıkıyorsunuz? Neden bizim hemşehrimize sahip çıkıyorsunuz? Onu bize teslim edin diyorlar. E, Yahudilerle ayrı görüşüyorlar. Bunu söyledim size daha önce. Maksatları Müslüman olan hemşehrilerinin kendilerine iadesi ve dolayısıyla ağır bir şekilde cezalandırılmalarıydı. Bu gayelerine varmak için Önce Medine'nin Yemen ile olan ticaret yolunu kestiler. Medine'nin Yemenle olan Ticaret yolunu kesiyorlar. Haritayı gözünüzün önüne getirin. Medine kuzeyde, Mekke güneyde. Medine'nin Yemen'e gidip gelebilmesi için Mekke civarından geçmesi gerekiyor. Yani o mahalden geçmesi gerekiyor. Bu yolu kesiyorlar. Burada işte yani ekonomiden anlamazsanız dünyadan ne anlarsınız? Çünkü insan davranışlarında en temel motivlerden birisidir ekonomi arkadaşlar. Kim ne derse desin yani. İnsan ne kadar e, yani dünya tarihini ekonomiyi bilmeden o sırada ekonomik olarak neler oluyordu işte güç kimin elindeydi? Neye bağlıydı bu güç? Hangi mala bağlıydı? Bunları bilmeden dünya tarihinde şu şununla savaştı, bu bununla savaştı. İşte şu yendi, şu işgal etti, şu fethetti. Bunun dışında bunun bunun bile sebebini, altyapısını tam olarak anlayamayız. Sadece bu kadarını hiç olmazsa söyleyeyim yani. Ekonomiden anlamıyorum ama ekonominin dünya tarihindeki o büyük, bizim büyük hadiseler dediğimiz hadiseleri nasıl tetiklediğini, nasıl o ların başlatıcısı olduğunu hiç olmazsa görmemiz ve söylememiz lazım. Şimdi dolayısıyla ekonomik açıdan bir ülkeyi sıkıştırmak da savaş sebebi. Anlatabiliyor muyum? Yani onun gelir, gelir kaynaklarını kesiyorsunuz. Yani yaşadığınız dünyada mesela işte Filistin'in başına gelenler, İran'a yapılmak istenenler, hani bunların herhangi birisini savunarak falan işte dediğim gibi anlamadan örnek veriyorum size, savunarak falan söylemiyorum. Hiçbir şekilde yanlış anlaşılmasın ama yani savaşların her zaman fiili savaşlar olmadığını, ekonomik savaşların da e, ciddi manada bir devleti işte e, köşeye sıkıştırmak ve istediklerinizi ona yaptırmak için e, önemli bir mücadele alanı olduğunu bilelim. E, ne yapmışlar? Medine'nin Yemenli olan ticaret yolunu kesmişler. Müslümanlar da buna mukabele etmek üzere yani ticaret yolunu nasıl kesersiniz arkadaşlar? Yani barikatlar mı kuracaklar? Bütün yani Mekke hizasından bütün Arap Yarımadasına barikat mı kuracaklar? Hayır. Eee Medinelilerin kervanlarının geçişini engelliyorlar. Kervanlara baskınlar düzenleyerek, tehdit ederek efendim o kervanların geçişini engelliyorlar. Buna mukabil olarak eee şey Medineliler de Mekkelilerin Şam'la olan ticaret yolunu kesiyorlar. Burası da şu açıdan önemli arkadaşlar. Ee, mesela İslam'da özellikle hani ben bir taraftan da farklı adreslerde biliyorsunuz İstanbul Müftülüğü'ne ait adreslerde e, i̇hya ül bazı bölümler anlatıyorum işte tasavvuf ve ahlakta işte hoş görmek, affetmek işte karşındaki sana ne kadar kötülük yaparsa yapsın iyilikle mukabele etmek e, efendim e, affedici olmak kusurları örtmek işte bunlar biliyorsunuz erdemdir Erdemdir arkadaşlar. Ne zaman? Uluslararası politikada mı? Arkadaşlar bu kişiler arası ilişkilerdedir. Yani uluslararası politikada bunu yapmanız demek kendi ülkenizdeki saçı bitmedik, tüyü bitmedik yetimlerin hakkını e, düşmanlarınıza yedirmek ve buna göz yummak, buna seyirci kalmak demektir. Anladığım kadarını söylüyorum. Yani siz, e, sizin gelir kaynaklarınızı kurutan sizin e, refahınızı, sizin halkınızı beslemenize ve halkınızın ihtiyaçlarını karşılamanıza kaynaklık eden e, güç, şeyi tarım olabilir, bu işte hayvancılık olabilir. Burada ticaret, e, ticaretinizi tıkayan bir kuvvete işte canım bak Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor işte sana kötülük yapana sen iyilikle karşılık ver diyor e, diyemezsiniz yani. Ha nasıl, Ne zaman ona iyilikle karşılık verirsiniz arkadaşlar? O yaptığı hareketi, e, yani siziz, e, sizin elinizden hakkınızı, siyasi hakkınızı, e, bir toplum olarak, bir ümmet olarak hakkınızı e, size geri iade edene kadar, yani çiğnediği hakkınızı size geri iade edene kadar onunla mücadele edersiniz. Ama onun başına bir felaket geldiğinde... Mesela işte bir deprem olmuş, bir kıtlık olmuş. Mesela bir kıtlık çıkıyor Mekke'de. Peygamber Efendimiz yalan olmasın yani. Yüz deve diye hatırlıyorum ama bin deve bile olabilir. Yani bir e, kafile yükü e, erzak gönderiyor Mekke'ye. Kıtlık çıkıyor çünkü açlıktan ölecekler. E, ama işte savaş halindeler olsun, yardım ediyor. Çünkü orada bir felaket söz konusu. Yani siz bugün dünyada herhangi bir ülkeyle, Allah korusun yani Allah korusun bu hiç istenmeyen bir durumdur ama herhangi bir sebepten takışmış olsanız ve e, hani ciddi rekabet içerisinde olsanız ama o ülkenin de başına bir felaket gelse bir orman yangını, bir zelzele bir işte salgın hastalık herhangi bir şey sizin elinizde bir imkan varsa onu ondan kısıtlayamazsınız ama sizin hakkınızı elinizden almasına da seyirci kalamazsınız arkadaşlar yani İslam'da cihadın temel sebebi budur. Temel sebeplerinden bir tanesi de bu, bir tanesi budur arkadaşlar. Sizin haklarınızın çiğnenmesine, ülkenizin, e, topraklarınızın işgal edilmesine, işte neslinizin bozulmasına, e, sizin e, bütün değerlerinizin, inançlarınızın, e, çiğnenmesine seyirci kalamazsınız yani olsun işte örnek verdim yeri geldikçe veriyorum mesela şöyle diyebilir misiniz yani düşman işgal ediyor ülkenizi Allah korusun Allah korusun Allah'a sığınıyoruz Düşman işgal ediyor ülkenizi. Olsun canım yani yeryüzü bütün insanların ne olacak ki beraber şurada yaşarız yani biraz da onlar yaşasın diyecek miyiz? Yani böyle mi denir mesela düşman işgal ettiğinde? Yani o şeyi karıştırmayalım olur mu arkadaşlar? Affetmek, hoşgörülü olmak, işte kötülüğe, kötülüğe iyilikle karşılık vermek birebir ilişkilerde. Mesela bunu hukukla da karıştıranlar var. Yani e, genelde mesela ben kişisel gözlemimi söyleyeyim. E, diyelim ki ümmeti Muhammed'e yönelik bir saldırı olduğunda, e, ümmeti Muhammed'e yönelik bir hakaret olduğunda, ümmeti Muhammed'e yönelik bir hak ihlali olduğunda, evet canı yanıyor her birimizin. Ama hani ne kadar yanıyor? Peki kendisine yönelik bir hak ihlali olduğunda, yani kişisel bir hak ihlali, kişisel bir saldırı, kişisel bir aşağılama olduğunda nasıl tepki veriyor insan? İşte Kur'an bunun tersini söylüyor arkadaşlar. Yani nasıl ki kendimize yönelik bir hak ihlali olduğunda hop oturuyoruz, hop kalkıyoruz, sinirleniyoruz, işte kavga çıkarıyoruz, mahkemelere başvuruyoruz. Her neyse, yani nasıl o hakkı almak istiyoruz ve alamadığımız zaman nasıl kötü oluyoruz? İşte Cenab-ı Hak bize diyor ki, hayır sen kişiler ar kişiler arası ilişkilerde affedebilirsin. Bu sana ve affetmen erdemdir. Sana yönelik bir hareket çünkü. Ama Mesela bir başkasına yönelik, işte ülke, vatandaşlarına yönelik, ülkene yönelik, insanlığa yönelik bir e, zarar olduğunda senin onu affetme hakkın var mı? Onu, o aradaki farka herhalde yeterince vurgu yapmışımdır diye düşünüyorum. Müslümanlar, işte Mekkeliler Müslümanların Yemen ile olan ticaret yolunu kesince Müslümanlar da Mekkelilerin Şam ile olan ticaret yolunu kestiler. Bu hareket Mekkeliler için bir harbin harp sebebi sayıldı. Buna bir de Batlı Nahle'de ve Haram Aylardan Recep ayında Amr bin Hadrami'nin öldürülüşü ilave edilince bu da böyle münferit bir olay. E, Recep ayının biri midir yoksa işte e, daha girmedi mi Recep ayı diye böyle bir tartışma oluyor ve bir e, seriyede e, Peygamber Efendimiz onlara mukatele emri vermediği halde sahabe e, Amr bin Hadrami'yi öldürüyor. Onlar Mekkeliler diyor Diyorlar ki e, siz işte haram aylarda bizim bir adamımızı öldürdünüz diyorlar. Ve bunu e, savaş sebebi sayıyorlar. Ve bütün kabilelere kendilerini haklı gösterecek bir sebep olarak gösteriyorlar. Buna dayanarak Mekke'de açıktan açığa, açıkça yani savaş hazırlığı yapmaya başladılar. Çünkü bakın bunu şuradan da anlıyoruz. E, kervan eğer yani mesele sadece kervan olsaydı, Ebu Sufyan kervanı Medine'de yolu değiştirerek sahil yolundan götürüp Müslümanlardan kaçırdığı zaman Mekke'ye haber göndermişti. Mekkeliler o kadar kısa süre içerisinde bu kadar donanımlı bir orduyu nasıl hazırladılar? Çünkü hazır asker beslemiyorlar ki hazır orduları yok yani. Demek ki bir hazırlık içerisindeler zaten. Yani Müslümanlara saldırmak için bir hazırlık içerisindeler. Ancak paraya ihtiyaçları var bu e, orduyu istedikleri gibi donatabilmek için. Bunun için Ebu Sufyan başkanlığında Medine yoluyla Şam'a büyük bir ticaret kervanı yolladılar. Bu kervanın sermayesine Mekke'deki bütün zenginler iştirak ettiler. Kervanın Şam'a gidişi ve dönüşü Müslümanlarca takip edildi. Bu itibarla Medine'deki Müslümanların hepsi kervanın dönüşünü beklemeye başladılar. Yani o kervan aynı zamanda Medine'yi imha etmek için, Medine'deki Müslümanları imha etmek için hazırlanacak büyük bir orduya sermaye oluşturmak için gönderilmiş bir kervan aynı zamanda. Yani böyle ticaretle siyasetin ne kadar iç içe geçtiğini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatında hem çobanlık hem ticaret yapmış olmasının onu Ulul Azm peygamber, bütün peygamberlerin lideri, önderi ee, ve bu büyük başarıyı yani e, hayatındayken bu kadar e, davetinin kabul gördüğü e, başka bir peygamber yok herhalde peygamberler tarihinde e, büyük bu büyük başarıyı da ona borçlu yani bir bir anlamda bir açıdan baktığımızda ona borçlu olduğunu düşünüyoruz çünkü e, bu ikisi arkadaşlar yani çobanlık ve e, ticaret e, doğayı tanımanızı ee, bitkileri, hayvanları tanımanızı e, ve insanları, insan davranışını mesela ticaret insan davranışını öngörmeyi gerektiren bir şey. Yani birinin nerede ne yapacağını, işte öngörmeyi gerektiriyor. Kime güveneceksiniz kime güvenmeyeceksiniz nasıl atılımlar yapacaksınız yani havayı koklamayı gerektiriyor yani havayı koklamanız gerekiyor dünya nereye doğru gidiyor ben geçen de bir e, zoom üzerinden bir e, konferans dinledim bir program dinledim dünya nereye doğru gidiyor arkadaşlar bu covid 19'dan dan sonra e, inanılmaz yani mesela bir tanesini söyleyeyim size konferansta öğrendiğim bir tanesini inşallah e, youtube'a koyarlar paylaşırım sizinle ee, Boğaz İçi Yöneticiler Vakfı diye bir vakıf var. Onlar düzenlemişlerdi. Ee, diyor ki mesela bundan önce şirketler ee, işte dünyada olan bir gelişmeye işte altı ay içinde, bir yıl içinde uyum sağlamaları gerekiyordu. Yani dünya diyelim ki dijitalleşiyor. Sizin de işte dijitalleşmeniz gerekiyor. Ee, buna ne kadar işte altı ay içinde uyum sağlamanız gerekiyor. Fakat şimdi bu değişim o kadar hızlı oluyor ki. Sizin çeviklik yani uyum yeteneğiniz ve çevikliğiniz varsa hayatta kalacaksınız aşağı yukarı işte 15 gün içinde uyum sağlamanız gerekiyor yeni bir olay olduğunda sizin 15 gün içinde uyum sağlamanız gerekiyor ve öğrenciler açısından da sanırım aramızda epeyce bir öğrenci var. Arkadaşlar çok önemli bir şey söyledi. Bakın bu evden çalışma. Yani artık ofisten değil de siz bulunduğunuz yerden çalışabiliyorsanız bu şu demek şirketler artık Güney Kore'den birini, Amerika'dan birini, Kanada'dan birini, Avusturya'dan, Avustralya'dan birini, Güney Afrika'dan birini, Rusya'dan birini çalıştırabilir. Çünkü artık ofise gelmesi gerekmiyor çalışanların. Hele bazı sektörlerde. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz öğrenci olarak mesela Türkiye'de diyelim ot tüllülerle, boğaziçlilerle rekabet ediyordunuz. Artık bütün dünyadakilerle rekabet etmeniz demek. Yani işte ticareti biraz anlamak, ticareti takip etmek, o ticaret dünyasına neler döndüğünü, işlerin nasıl yürüdüğünü, hiç olmazsa yani bir izleyici olarak, hiç olmazsa bir izleyici olarak kavrayabilmemiz bu uluslararası hukuk uluslararası ilişkileri daha doğrusu hukuk demeyelim ilişkileri kavramakta çok önemli bir olmazsa olmaz bir şart arkadaşlar bu bütün zenginler iştirak ettiler dedik Müslümanlar takip etti bu itibarla Medine'deki Müslümanların hepsi kervanın dönüşünü beklemeye başladılar niye bu kervan bizim idam fermanımızı hazırlamak için kurulmuş bir kervan yani maksatları kendi aleyhlerine olmak üzere kervan mallarının ile silah alınacak olan bu kervanın Mekke'ye gitmesine engel olmamız lazım yani bu kervanın Mekke'ye gitmesine engel olmamız lazım çünkü bizi öldürecek silahlar alınacak bu kervandan elde edilecek karla Efendim e, bu hareketi yani kervanın soyulmasını harbin esas sebebi olarak görenler var ise de bu yanlış bir yorumdur diyor Hayati Ülkü. Efendim e, kitabında size de tavsiye ettiğim e, bir giriş yapmış oluyor Bedir Harbi'ne. Şimdi arkadaşlar e, bizim kitabımızda Seriye ve gazve ile ilgili bir bilgi veriliyor. Ona da e hiç olmazsa birer cümleyle e işaret edelim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e arkadaşlar asker sayısı az veya çok olsun savaş için yahut başka maksatla hareket edilsin çarpışma meydana gelsin veya gelmesin Peygamberimizin katıldığı bütün seferlere gazve deniyor. Gaza buradan geliyor. Çoğulu da gazavat deniyor. Onun bizzat katılmadığı fakat bir kumandan, bir sahabenin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ise seriye deniyor arkadaşlar. Ve çok sayıda yani bunun ihtilaflı sayısı çok sayıda seriye gönderiyor Peygamberimiz. Yani o kadar hareketli bir Medine hayatı var ki inanamazsınız yani. Her tarafa insanlar, küçük birlikler kontrol için, haber almak için, haber toplamak için, gözdağı vermek için, efendim e, Müslümanların varlığını hissettirmek için çok çeşitli sebeplerle e, ve e, bunların hepsi Peygamber Efendimiz tarafından planlanıyor, Peygamber Efendimiz tarafından takip ediliyor, Peygamber Efendimiz tarafından komandanları tayin ediliyor. Yani insan tasarrufu, yetki tasarrufu, efendim... Planlama, organizasyon bunların hepsini görüyorsunuz Peygamber Efendimizin hayatında. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi arkadaşlar bütün yönleriyle insan böyle okuduğu zaman gerçekten hayret ediyor. Çünkü bu olaylar olurken yani bu kadar aktif bir siyasi hayat, bu kadar aktif bir askeri hayat yaşanırken bir taraftan da Medine'de bir pazar kurmaya çalışıyor. Yahudileri çünkü ticareti tekerlerini almışlar onlara alternatif olarak ve çok başarılı bir Medine pazarı kuruyor. Cengiz Kallek Hoca'nın bununla ilgili bir eseri var tam kitap ismini hatırlamıyorum mutlaka okumalısınız. Efendim bir taraftan da mesela aynı insan her gün arkadaşlar her gün istisnasız ailesine vakit ayırıyor tam emin değilim ya ikindi sonrası ya akşam namazı sonrası ikindi namazı sonrası tahmin ediyorum öyle aklımda kalmış bütün eşlerini dolaşıyor hatırlarını soruyor işte onlara bir zaman ayırıyor yani bir sohbet ediyor onlarla yani bunu yapan insan hani boş muydu Arkadaşlar bu zamanı yönetme meselesi, günlük hayatımızda yani kendi zamanımızı yönetme meselesi gerçekten bizim çok ciddi bir meselemiz. Bir de irademizi kullanma meselesi. Yani böyle bir akıntıya kapılmış gibi yaşama halimiz var arkadaşlar. Halbuki her gün için yapmamız gereken görevler, onlara ayıracağımız zamanlar, e, ve efendim e, bunu iradeli bir şekilde kontrol edebilmek. Yani hayatın, günlük hayatı söylüyorum, hayatın kontrolünün bizim elimizde olması. Ne zaman ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz ve o e, onu adil bir şekilde çevremizde, sorumlu, üzerimizde sorumluluğu olan yani sorumluluk e, taşıdığımız bütün insanları gereken zamanı ayıracak şekilde planlamak ve bunu da ira, kendi irademizle dışarıdan bir disiplinle değil yani bir iç disiplinle e, tatbik edebilmek. Yani peygamber sünneti dediğimiz şey budur arkadaşlar. Biz peygamber sünneti deyince sadece bir takım birkaç tane böyle... E, Ritüelistik hareketleri e, küçümsemiyorum, onlar da sünnettir. Ama sadece onlara indirgediğimizde Efendimizin ahlakını, yaşam yaşam tarzını, hayat tarzını e, gözden kaçırmış oluyoruz. E, Peygamber Efendimizin emir ve komutasında mesela Medine'de 27 gazve gerçekleştiğini söylüyor, İslam tarihçilerine göre. Yani Peygamberimizin katıldığı 27 tane. 10 yıl içinde arkadaşlar. Senede üç, neredeyse 3 tane yani. Bunun dışında görevlendirdikleri var. E, bu gazvelerden sadece 9'unda çarpışma meydana gelmiş. Bunları zaten hepsini söyleyecek. Seriyelerin sayısı hakkında 35 ila 66 arasında çeşitli rakamlar verilmektedir. Yani e, onların tam sayısını bilemiyoruz. Şimdi arkadaşlar e, peygamber efendimiz işte az önce söylediğimiz gibi Mekkelilerin ticari hareketlerini kontrol altında tutarak onların Medine'yi tehdit etmesini engellemek. Yani Mekke'ye işte biz de burada bir gücüz ve bizim varlığımızı kabul etmeniz gerekir. Yani bizim bizim varlığımızı kabul ederek yaşamanız gerekir. Bizi yok etmeyi aklınızdan çıkarmanız gerekir. Çünkü biz de siz eğer siz buna kalkışırsanız biz de sizin için burada bir tehdit oluşturuyoruz. Çünkü sizin ticaret yolunuzun üzerinde bulunuyoruz. Mesajını vermiş olacak. Şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada uzun uzun anlatılıyor. Her seferinde arkadaşlar yani hazır bir ordu yok. Bugünkü gibi. Mesela bugün biz Allah göstermesin ama bir savaş olduğunda aslında bir savaşın da içinde yaşıyoruz yani onu da bilelim. Modern dünyadaki savaşlar eski savaşlar gibi böyle meydan muharebeleri şeklinde olmuyor yani. Çok böyle e, mevzi oluyor. Mevzi saanak yağış derler ya öyle bir şey. E, ama aslında hep fiilen bir savaşın içindeyiz yani. Bir saldırının içindeyiz her zaman. Ben öyle görüyorum şahsen. Eğer devamlı şehit geliyorsa bir savaş vardır yani. Şimdi arkadaşlar bugün ordular savaşıyor. Dolayısıyla halkın bundan çok haberi olmayabiliyor. Ama o gün için ordu demek işte halk demek, insanlar demek. Hatta geçen de konuşuluyordu işte neden acaba ilk nüfus sayımlarında sadece erkekler sayılmış. Mesela evde konuştuk işte gözü görmeyenler kaydedilmemiş mesela ağmağlar Osmanlı'da bile. Nüfus sayımında kaydedilmemiş. Yani niye gözü görmeyeni kaydetmiyorsun? Çünkü dedim savaşçı sayıyorlardı onlar. Yani kim savaşabilir? Yani kaç kişiyiz? İşte kaç erkek, kaç kadın, kaç özürlü, kaç sağlıklı? Bunu saymıyor. Yani kaç kişi savaşabilir? Yani hayat onun üzerine kurulduğu için, dünya öyle bir dünya olduğu için savaşçı sayımıydı. Dolayısıyla... Arkadaşlar işte bir seriye mi var kim gidecek şunlar gidecek bir gazve mi var peygamberimizle birlikte kim gidecek bir de böyle e, hani seferberlik hali diyeceğimiz mesela Tebuk savaşı gibi işte burada Bedir savaşı gibi seferberlik hali diyeceğimiz eli silah tutan herkes mesela çağrılıyor. E, burada biraz düşünmenizi istiyorum tahmin ederim beni dinleyenlerin büyük bir çoğunluğu yani öyle de ümit ederim büyük bir çoğunluğu e, hanımefendilerden oluşuyor. Dolayısıyla e, bunun çeşitli sebepleri var benim zihnimde de yani onu geçiyorum konumuz o değil. Hani böyle hanımlara işte savaşçı olmak, savaşa hazır olmak falan neden gereksin? hani e, Ama gene de söyleyeceğim çünkü o karakteri de biz yetiştiriyoruz arkadaşlar. Bu e, savaşa çağrıldığında e, ve ülkesi tehdit altında olduğunda hiçbir şekilde münafıklar gibi kaçak güreşmeden Arkadaşlar kaçak güreşmeyi bile bırak yani kaçak güreşmek bile bir güreşmedir sonuçta. Hiçbir şekilde mindere çıkmadan yani hiçbir şekilde mindere çıkmadan çeşitli bahaneler uydurarak e, vatan müdafaasından, savaştan meşru savaşları söylüyorum tabii ki gayrimeşru savaşta savaşmama e, hakkınız var. Gayrimeşru ise sebebi onu da tabii kim karar verecek o ayrı bir mesele. Efendim. Hangi karakter yani savaşa hazır bir karakterdir? Bunun üzerinde düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani canı tatlı olanlar, efendim keyfine düşkün olanlar, konforuna düşkün olanlar, işte ne bileyim yani ev hayatında böyle yemesi, içmesi düzeni, işte giyimi, kuşamı hep böyle. Yani en ufak bir incinmeye, en ufak bir zorlanmaya gelemeyenler, bırak savaşmayı yani evinde yatılı misafir kabul edemeyenler, kendini böyle hiçbir şekilde bir sıkamayanlar, sıkmayanlar, efendim bir en ufak bir yorgunlukta hemen yüzü düşenler ee, nasıl savaşabilir arkadaşlar, nasıl fedakarlıkta bulunabilir bu insanlar ee, onun için? Çok e, ilginç bir şey. Elma Allah hamdi Yazır. İnşallah bir gün onu bulacağım tekrar. Bir, okudum ama nerede neredeydi hangi suredeydi hatırlamıyorum. Şimdi artık bilgisayar tarayarak bulabiliyor aradığınız kelimeyi. Onu buluruz inşallah. Diyor ki Elma Allah hamdi yazar. Huzur perest olanlar cihad edemez diyor. Arkadaşlar, huzur perest olanlar cihad edemez diyor. Yani günlük hayatında bir hak müdafası sırasında çıkacak tartışmayı göze alamayanlar. Ee, çok iyi bilirim yani ben bu duyguları. Onun için aman yeter ki şey çıkmasın, olay çıkmasın düşüncesiyle hep böyle haklarından vazgeçen, hep böyle herkesin de vazgeçmesini telkin eden mesela anneler diyelim. Mesela oyun sırasında çocuklar oyunla hayatı öğrenirler arkadaşlar. Bunu bir pedagoji dersine dönüştürmek istemiyorum ama oyun sırasında işte küçük bir çocuk mızıkçılık yaptığında ya idare edin işte yani kuralları onun için esneti verin dediğimizde o çocuklar ne öğrenmiş oluyorlar arkadaşlar? Biraz mızıldanırsan senin için kurallar e, askıya alınır. Mesela bunu öğrenmiş oluyorlar. E, ötekiler de o kuralları askıya alanlarını öğrenmiş oluyorlar. Birisinin arkasında güçlü biri varsa kurallar ona işlemez. Çünkü annem buna dedi ki işte onu idare edin dedi ve biz mecburen yani işte yandığı halde oyundan çıkarmıyoruz. Niye? Çünkü arkasında annem var, babam var her neyse. Anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani lise, lise yıllarındaydım. Ben liseye gitmedim ama yani o yaşlarda Kur'an kursu eğitimi alırken Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden bir parça okuyorduk bir gün. Edebiyat dersi vardı. Lise derslerinin mühim bir kısmını okumuştuk Kur'an kursundayken. Hiç unutmuyorum okuduğumuz o bölümü. Bir sınır köyünde, Evliya Çelebi işte bir sınır köyünde caminin avlusunda namaz vaktini bekliyor. Ve orada işte ihtiyarlar, ileri gelenler, köyün ileri gelenleri... Bir akıncı köyü burası yani artık oradan sonra düşman var yani. ileri gelenler de orada namaz vaktini bekliyorlar caminin avlusunda. Ve çocuklar da oynuyorlar. Bu oyun sırasında çocuklardan biri bir herhalde uygunsuz bir şey yapıyor. Orayı hatırlamıyorum. Çocuğun dedesi o oturanların içinde kalkıyor orada çocuğa bir tokat atıyor. Hani huysuzluk mu yaptı artık yaramazlık mı yaptı ne yaptıysa. Bir tokat atıyor ve Evliya Çelebi şöyle diyor bütün diyor o caminin avlusundaki yaşlılar bu adama diyor hücum ettiler diyor. Sen nasıl bir çocuğu toplum içinde böyle küçümsersin yarın o nasıl akıncı olacak sen onu böyle yap yetiştirirsen diyor dediler diyor. Yani arkadaşlar buraya not almışım savaşa çağrıldığında hazır ve istekli olan kişi günlük hayatında nasıl bir insandır acaba? Yani ibadetleri nasıldır mesela yani sabah namazına kalkamayan arkadaşlar nasıl savaşa gidecek nasıl askerlik yapacak anlatabiliyor muyum yani nasıl vatanını savunacak nasıl gözüne uyku girmeden o topun başında tüfeğin başında nasıl duracak. İşi gücü nasıldır? Çalışkanlığı nasıldır? Ahlakı nasıldır? Mesela sen ona sırtını verebilir misin? Vefa duygusu, sadakati, vatana bağlılığı nasıldır? Ya anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. Onun için bunlar kadın erkek hepimizle ilgili. Yani e, bir e, hani erkek olmak nedir? E, vallahi erkek de e, tartışılıyor bugün. Arkadaşlar, Erkek ve kadın bile tartışılıyor bugün. Yani tırnak içinde erkek ya da kadın olmayı bırakın. Erkek ve kadın cinsiyetinin tartışıldığı ve bu cinsiyeti tarif eden bu kelimelerin e, literatürden çıkarıldığı bir dünya yaşıyoruz. Ve bu dünyayı biz seyrediyoruz arkadaşlar. Bu dünyayı biz seyrediyoruz. Onun için e, hani ne yapılmak isteniyor? Hep düşünmüşümdür yani ne yapılmak isteniyor? Bir taraftan... E inanılmaz silahlar üretiliyor. inanılmaz donanımlı ordular. Efendim teknoloji ilerliyor. Yani e, işte uzayda güç savaşları vesaire oluyor. Bir taraftan da hepimize böyle bir böyle bir feminenlik. Böyle bir işte sevelim sevilelim anlatabildim mi? Bilmiyorum. <gülüyor> Daha fazla canlı yayında e, yanlış şeyler söylerim diye korkuyorum. E, sözü uzatmak istemiyorum. Ama bu tırnak içinde adam olmak meselesi kadın olmakla da alakalıdır arkadaşlar. Çünkü Onları kadınlar yetiştirecek yani ve adam olmak ve kadın olmak arkadaşlar e, basit bir şey değildir e, böyle bir hani sen kendini nasıl tanımlıyorsan öylesin böyle bir şey değildir arkadaşlar bu yaratılıştan gelen bir donanım demektir bir yazılımla biz dünyaya geliyoruz biz boş kafalar olarak dünyaya gelmiyoruz arkadaşlar. Bir yazılımla biz dünyaya geliyoruz. Kaslarımız ona göre, bütün hormonlarımız ona göre, vücudumuzun kimyası ona göre, her şey ona göre. Dolayısıyla böyle bir dünyada, böyle bir donanımda arkadaşlar sizin ona yeni bir format atmaya çalışmanız ve bunu da çok planlı, programlı bir şekilde belli mecralardan yapılması bunun arkasında kim var ve bu kimin işine yarıyor diye düşünmenizi tavsiye ederim size. Çünkü ben bakıyorum arkadaşlar bu işte kadın ve erkek rollerinin ve cinslerinin iyice birbirine karıştırılmış olduğu örneklere baktığımda bunlar aslında çok güçlü kişilikler değiller. Yani ekonomik olarak, sosyal olarak çok güçlü kişilikler değiller çoğunluğu. Peki yani bu kadar büyük lobileri, bu kadar büyük imkanları, bu kadar büyük e, projeleri dünya çapında yürütecek e, sermayeyi nereden buluyorlar, nasıl buluyorlar? Efendim bunu kim sağlıyor e, o sağlayanın bundan çıkarı nedir zil çaldı bu arada kapıya bakmıyorlar müsaadeniz istiyorum. Evet, yani savaşçılıktan bahsetmişken efendim bunu da söylemiş olalım. İlk defa bugün dinleyenler için tekrar edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan başka bir yol olduğu sürece asla savaşmamıştır. İşte o bütün o stratejileri o yüzden yapıyor zaten. Savaştan başka bir yol kalmadığında da asla savaştan vazgeçmemiştir yani kaçmamıştır ve bu konuda hani korkak davranmamıştır. Ebu Süfyan'ın kervanının Medine'ye yaklaştığını hatta kervanın geçtiğini Medine'den haber alınca peygamber efendimiz sahabelerini topluyor. Tabi nasıl haber alıyor arkadaşlar ona da bir değinelim. Bu çok özet bir siyer kitabı olduğu için detaylara çok girmiyor. Arkadaşlar her yere sürekli haberci gönderiyor peygamberimiz. O günkü dünyada. Yani bunu kim yapıyor peygamberimiz? Peki niye demiyor ki ya Rabbi yani Cebrail var melekler var bana haber ver yani nerede ne oluyor? Kervanın niye ben geçince haber alayım? Geçmeden daha, daha Medine'ye gelmeden sen bana haber versene. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ya anlıyor musunuz? Çok kaba bir soru oldu affedersiniz. Ben anlatabiliyor muyum? Ne demek istiyorum ben burada? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Allah Teala ona... Tabii ki yardım etmiştir. Tabii ki ona mucizeler göstermiştir. Ahmed'na, Saddak'na hiç tereddüdümüz yok burada. Ama kulluğunu da bir herhangi bir kul olarak tam manasıyla yapmıştır. Ve bize örnek olan tarafı da mucizelerden çok okulluk tarafıdır. Çünkü ben onun mucizelerini nasıl kendime örnek alabilirim ki? Yani bana olmayacak onlar. Mu belki de muhtemelen yani. Ama onun ee, nasıl işte bir gününü nasıl planladığını mesela beni çok e, belki söylemişimdir birkaç kere söylemiş olacağım kusura bakmayın çok etkileyen bir şey Abdullah bin Abbas diyor ki bir gece peygamberin evinde kalıyor odasında misafir olarak eee Peygamber Efendimiz'in geceleyin namaza kalktığını, yatağının üzerinde oturduğunu, uyanınca ve uykuyu gidermek için yüzünü gözlerini ovuşturduğunu söylüyor Abdullah bin Abbas. Bu beni o kadar etkiliyor ki arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun bir insan olduğunu gösteriyor. Yani onun da uykusu olduğunu, o uykuyla mücadele ettiğini ve böyle hop diye kalkmadığını, dolayısıyla benim de bu mücadeleyi yapmam gerektiğini gösteriyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani peygamberin e, ben bir beşerden başka, ma'ene illa beşerum mitlukum, ben sizin gibi bir beşerden başka bir şey değilim diye defalarca Kur'an-ı Kerim'de geçen o ifade bize asıl onu örnek e, kılan, tarafıdır yani. Hani böyle oturduğu yerde haşa yani Efendimiz için asla düşünülmez ama hani o antik çağdaki işte yöneticileri gözünüzün önüne getirin. Yani peygamber bir de Cebrail'le görüşüyor zaten. Uzansın bütün gün böyle. Biri de onu yerlesin sıcak Arabistan'da. Efendim böyle yelpazeler, köleler falan ve Cebrail de haber getirsin. İşte kervan şimdi geldi şimdi yola çıkabilirsiniz desin mesela. İşte aynı şeyi nerede gördük? E, kaç yıl boyunca Peygamber Efendimiz Mekke'den bir çıkış için arkadaşlar yüzlerce insanla görüştü, kabileyle görüştü, onlara İslam'a davet etti, kendisini himaye etmelerini talep etti kendisini ve Müslümanları. Yani Cenab-ı Hak ona neden demedi ki ya boşuna yorma kendini bunların hiçbiri kabul etmeyecek falan tarihte buraya Medine'den 6 kişilik bir grup gelecek onlar kabul edecek onları beklesen. Niye demedi Allah Teala anlaşılmıştır inşallah vermek istediğim mesaj. Ee, Sahabelerini topluyor hemen. Efendim, e, Onları işte malların, kervandaki malların çokluğunu, muhafızların sayısını, muhafızların sayısı azmış. Kervanın Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de, Bedir'den geçiyormuş kervanın yolu. Orada ele, e, ele geçirebileceklerini söyledi. Kendilerini sefere davet etti. Efendim Medine'den çıkmadan 10 gün önce Talha bin Ubeydullah ve Saad bin Zeydi kervan hakkında bilgi toplamak için Suriye'ye göndermişti. Ancak bu iki sahabi Bedir Savaşı esnasında ulaşabildi. Yani haber almak için de sürekli insanları gönderdiğini biliyoruz. Başka zamanlarda da öyle. E, bu sırada kervanın dönüş haberini başka kaynaklardan öğrenen Hazreti Peygamber 12 Ramazan e, miladi takvime göre e, 9 Mart 624'te Medine'den hareketi. Sancaktarlık görevine Musab bin Umeyr, Hazreti Ali ve Saad bin Muaz'ı tayin etti. Yaşı küçük olanları yoldan geri çevirdi. Bunun detayları vardır daha geniş anlatılır büyük İslam tarihi kitaplarında. İşte peygamberimiz bir yerde duruyor, orduyu teftiş ediyor. Bakalım işte kimler var falan diye. Ee, yaşı küçük olanları geri çeviriyor. Ee, o yüzden bazı sahabeler diyorlar ki böyle ayak parmaklarımızın ucunda yükseliyorduk ki bizi yaşı büyük zannetsin. Hani... Ee, iri görünelim, e, yetişkin görünelim diye. Yani kaçmak için uğraşmıyor arkadaşlar, gitmek için uğraşıyor. Ee, kaçmak için kim uğraştı? Bütün bu savaşlarda arkadaşlar, Bedir, Uhud, Hendek, işte, Tebuk, Mute hepsinde yani. Kaçmak için uğraşanlar münafıklardır arkadaşlar. Münafıklar e, hem böyle sendenmiş gibi görünüp, hep yanında görünüp hem de tam sana ona iş düşeceği zaman ortadan yok olan kişidir. Bu e, hayatımızda her zaman karşımıza çıkacak bir insan tipidir arkadaşlar. Münafıklık şunu da unutmayın başarı durumunda ortaya çıkar. Yani siz zor durumdayken etrafınızda münafıklar olmaz. Siz muvaffak Olduğunuzda, siz bir mevkiye geldiğinizde, siz bir başarı kazandığınızda etrafınızda münafıklar oluşur. Hani Bal üretileceği zaman sadece arılar vardır ama bal üretildikten sonra sinekler de gelir. Böyle düşünün yani. Ve kovanın sahibinin sinekleri arılardan ayırt etmesi gerekir arkadaşlar kovan sahibi e, sineklerle arıları sinekleri beslememesi gerekir arıları beslemesi gerekir arıları koruması gerekir kollaması gerekir Eğer o balın sürekli olmasını istiyorsa İnşallah buradaki sembolik anlatımda Efendim e, hedefini bulmuştur Peki e, hareket ediyor yaşı küçük olanları geri çeviriyor Müslüman askerlerin sayısı 74'ü muhacir ve geri kalanı ensar olmak üzere toplam 305 kişi Orduda 70 deve, 2 de at bulunuyor. 305 kişiye 2 at yani. Ona dikkatinizi çekiyorum. Efendim 3 kişiye 1 deve düşüyor. Bu develere de nöbetleşe biniliyordu. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali ve Ebu Lübabe bir deveye biniyorlar. Hatta yürüme sırasında peygamberimize gelince yürüme sırası ee, Hazreti Ali ile Ebu Lübab'e e, lütfen diyorlar yani biz e, helal ediyoruz hani binin diyorlar fakat kendisi asla bunu kabul etmiyor Hazreti Peygamber ve kendisi ve şöyle bunu şöyle dile getiriyor. Benim sevabı olan ihtiyacım sizden daha az değil diyor. Yani oraya yürüyerek gitmek bir sevap olduğu için. Bu, yani daha doğrusu yürüyerek gitmek sevap yanlış oldu o ifade. Ne kadar fedakarlık ediyorsanız o kadar çok sevap kazanacaksınız. Ama illa fedakarlık etmek zorunda değilsiniz elinizde bir imkan varken. Ama imkan yoksa yaptığınız her fedakarlıktan ekstra sevap kazanacaksınız. Ona e, dikkatini çekiyor Efendimiz. Bu arada kervanın yöneticileri de Hazreti Peygamber'in kervanın dönüşünü gözlediğini öğreniyorlar. Yani herkes birbirini kolluyor. E, onlar da tabii... Bir stratejileri var yani yılların asırların Kureyşi'nden bahsediyoruz. Ve Ebu Sufyan Suriye'den ayrıldıktan sonra Suriye'de çünkü kendi kervanını soruşturan birilerinin olduğu haberini alıyor Ebu Sufyan. Ve Kureyş'ten yardım istemek üzere Kinarne kabilesinden Damdam bin Amr adlı şahsı 20 dinar ücretle kiralayarak Mekke'ye gönderiyor. Burada detaylar geçmiyor arkadaşlar. Bu şahıs Mekke'ye geldiğinde çırılçıplak soyunuyor. Çünkü o dönemde. Bir habercinin çırılçıplak soyunarak böyle yüksek sesle bir haber getirmesi bir felaket haberi anlamına geldiği için. Yani daha da tahrik ediyor ortamı. İşte kervanınızı koruyun, kervanınıza sahip çıkın şeklinde. Efendim e, bu şahıs çok büyük bir hızla yani hızla hareket ederek Mekke'ye geliyor. Kendisi de Hazreti Peygamber'in Bedir kuyularına gönderdiği şahıstan sonra inceleme maksadıyla Bedir kuyularına geldiğinde takip edildiğini anlayınca Bedir'e uğramadan Bedir'i sol tarafına alarak ve az kullanılan sahil yolunu takip ederek Mekke'ye doğru yoluna devam ediyor. E, arkadaşlar bununla ilgili şimdi size sureleri söyleyeceğim. Enfal suresini. Zaten çok uzun değil 10 sayfalık bir suredir mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Yani Kur'an yolu tefsirinden bu neden Kur'an yolu Kur'an yolu tefsiri diyorum arkadaşlar. Çünkü kısa öz dili güncel yani bugünün e, konuşma dili efendim tabii ki bir tefsir yani. Hani bana şöyle mesaj atanlar var hocam biz Kur'an yolu tefsirini anlamadık. Yani e, hani kusura bakmayın kim olduğunuzu da bilmiyorum ama yani bu çok kitap okumadığınızı gösteriyor. Yani en son okuduğunuz kitap lisedeki tarih kitabıysa veya lisedeki ders kitabıysa 20 yıl geçmiş ve üzerinden ve ciddi hiçbir eğitim içerikli bir kitap okumadıysanız yani tabii ki tefsir anlamayacaksınız yani. Çok normal ama biraz mücadele etmeniz gerekiyor. E, gayret etmeniz gerekiyor arkadaşlar onu söyleyeyim yani bütün tefsirler içerisinde Türkçe'de en kolay anlaşılabilecek tefsirlerden birisidir Kur'an yol tefsiri bir de kısadır yani Seyyid Kutub'un fiziral Kur'anı var güzel Tefhimul Kur'an var Mevdudinin güzel işte Sabuninin üç cilt o daha kısa Efendim ama artık o hani bir tefsir değil de dipnotlu gibi düşünebilirsiniz. Yani dolayısıyla bir tefsirden e, siz hangisini arzu ederseniz oradan bu Enfal suresini mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ebu Yusufya'nın yardım isteği Mekke'ye ulaşınca Kureyş kabilesi hemen derhal bütün kollarından haber salarak bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Bakın farka aradaki farka orduda 700 deve 100 de at var atlılar zırhlı. Süheyl bin Amr ve Hüveytip bin Ebu Uzza gibi zengin müşrikler ordunun hazırlanmasına binek ve para yardımında bulunuyorlar. Ve müşrik ordusu Ebu Cehil'in kumandasında Mekke'den yola çıkıyor. Bu sırada Ebu Sufyan Kervan'ın kurtulduğu haberini... E, ...iletiyor Mekke'ye ve savaş istemiyor. Aslında Ebu Sufyan çok savaşçı bir karakter değil. Savaş istemediği için gerek kalmadı diyor. Yani ordu göndermeyin, kervan kurtuldu. Ben kurtardım kervanı, geçtik diyor. E, fakat e, efendim... E, Kervan, şeydekiler, ordudakiler o kadar büyük bir gurur yapıyorlar ki yani e, kendi büyüklüklerini, güçlerini göstermek ve bir daha bizim kervanımıza hiç kimse e, saldıramaz diye bir mesaj vermek için hem de bütün Arabistan'a sadece Müslümanlara değil e, asla geri dönmüyorlar, yollarına devam ediyorlar. Hatta Ebu Cehil diyor ki Bedir'e kadar gideceğiz, gücümüzü duyuracağız, orada zafer kutlamaları yapıp ondan sonra döneceğiz diyor biliyorsunuz Ebu, Ebu cehil orada e, efendim e, öldürüldü. Kureyşler aynı zamanda Batlı Nahde'de öldürülen Amr bin Hadrami'nin intikamını da almak istiyorlar. İşte Enfal suresinde arkadaşlar birkaç dakika kaldı süremiz. Birden kesilirse ne oldu demeyin. E, Enfal suresinde geçen e, 42. ayette mesela e, Cenab-ı Hak diyor ki siz diyor yani uzunca bir ayet siz metnini okursunuz. Siz diyor sözleşseydiniz. O tarihte orada buluşmak üzere sözleşseydiniz başarılı olamazdınız. Ama Allah sizi, e, mesela siz diyor kolay olanı istiyordunuz. Kolay olan hangisi? E, kervan. Ama Allah sizin savaşmanızı istiyordu. E, bu Bedir Savaşı'nın, Uhud Savaşı'nın, e, İslam'ın yeryüzündeki, nasıl diyelim yerini sağlamlaştırması ve Arap Yarımadası'nda artık köklü varlığı kabul edilecek şekilde kendisini kabul ettirmesi için ne kadar önemli dönüm noktası olduğunu hem de psikolojik açıdan nasıl bir zafere nasıl bir katkısı olduğunu mesela Ali Murat Daryal'ın daha önce size bahsettiğim kitabı da çok güzel anlatır. Efendim Zübeyr bin Avvan ve arkadaşları e, o sırada Hazreti Peygamber ve sahabiler Kureyş ordusunun Mekke'den çıkıp Bedir'e geldiğini henüz bilmiyorlar. Bakın bu da var yani bilmiyorlar ya Cebrail niye haber vermedi diyor insan değil mi? Zübeyr bin Avvan ve arkadaşları Bedir'e yakın bir yerde konaklayan Kureyşlerin Bedir kuyusuna su almak için gönderdikleri kölelerden birkaç tanesini yakalıyorlar ve o köleleri konuşturarak ordunun geldiğini ve işte sayısının kaç olabileceği konusunda yani savaşta tabii bu şey karşı taraftan birini ele geçirmişsin konuşturuyorsun fakat Efendimiz bu konuşturma sırasında mesela işkence edilmesine asla izin vermiyor onu da söyleyelim parantez içerisinde Sayılarını soruyor peygamberimiz kaç kişiler diye köleler bilmiyorlar. E, bu sefer peygamberimiz diyor ki e, kaç deve kesiyorlar günde yemek için diyor. Bir gün dokuz ertesi gün on, on deve kesiliyor deyince peygamberimiz ordunun asker sayısının 900 ila bin arasında olduğunu çıkarıyor buradan. Yani e, bir deveden günde kaç kişinin doyacağını ve bununla e, e, efendimizin yani donanımını görüyor musunuz? Evet.